Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orcu Merhaba, bugün Asu Aksoy ve ben Derya Tolgay stüdyodayız. Ee, hemen bir belirtelim, bize Dünya Mirası Adalar Facebook ve Twitter hesaplarımızdan ulaşabilir, görsellere ve konunun ayrıntılarına ulaşabilir, öneri eleştiri yazabilirsiniz. Şimdi stüdyoda bir konuğumuz var, Profesör Paolo Cerardelli. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, ee, teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. <gülüyor> Merhaba Paolo. <gülüyor> Merhaba. Ee, hmm. Sanat ve mimarlık tarihçisiniz, Boğaziçi Üniversitesi'nde hocasınız, aynı zamanda MIT Üniversitesi'nde Ahan üyesi ve İtalya İkomos hmm. üyesisiniz. Ne güzel tam aradığımız kişiniz. <gülüyor> Bilmiyorum ama. <gülüyor> Şimdi araştırma yayınlarınız geç Osmanlı döneminde İstanbul ve Doğu Akdeniz kentleriyle ilgili. Genellikle birçok da yayınınız var. Evet, hmm. ee, Şimdi Osmanlı İmparatorluğu'nda sanayileşme ve modernleşmenin öncüsü... ...Leventenler temasıyla gerçekleştirilen ikinci Beyoğlu Leventenler Konferansı... ...geçtiğimiz hafta Kredi Kültür hmm. Merkezi'nde... Ve e, Evet, e, yapıldı. Siz de orada bir konuşma yaptınız. Ertesi günde hmm. Beyoğlu'nda Leventenlerin miraslarına doğru bizi keşfe çıkardınız... Ee, hmm. Bize rehberlik yaptınız, çok teşekkür ederiz. <gülüyor> çok güzel bir geziydi. Ee, bu toplantı sonrası da e, Leventen Mirası Derneği'ne e, sorduğumuz bir soru ile başladı her şey. <gülüyor> Peki ya adalardaki miras? Ee, evet. Orada da bu izler yok mu? Hem de çoğu günümüze kadar korunarak gelebilmiş birçok tarihi bina da varken, ee, hadi orada bu izleri takip edelim dedik. Yaklaşık 35 kişi değişik meslek grubuna mensup insanlarla yola çıktık Katılımcılar kendileri kaynaktı adeta hmm, evet. Konuyla akademik anlamda da bağlantılı olan kişiler vardı aramızda Bize eşlik ettiniz öncelikle çok teşekkür ediyoruz tekrardan İşte bugün biraz isterseniz bunları konuşarak başlayalım Evet, evet yani bu Levanten söyleyeyim. Derneği ve değil evet. mi Dünya Mirası Adalar Girişimi beraber böyle e, büyük adada e, bir şey oldu, evet, yürüyüş evet, oldu de, bir yürüyüş oldu ve gezi yapıldı. Evet değil ben büyük adada e, rehber değildim çünkü o kadar iyi, e, bilmiyorum da yani Beyoğlu e, ama büyük ilgiyle katıldım çünkü sonuçta e, Beyoğlu ve diğer e, kozmopolit ortamlar e, yani Bornova gibi yani <gülüyor> ya da Selanik gibi e, yansımaları var büyük kadardan yani hepsi bir <gülüyor> araya e, bir arada görebiliriz. Bazı mimarlar uh, hem de yolunda hem büyük ada'da da uh, çalış, Mesela mm -hmm. uh, Fotiadis'in. Perikles Fotiadis'in. Zorafiyon biz kongre mm -hmm. Zorafiyon Lisesi'nde yaptık. Uh, zorafiyon Lisesi uh, Fotiadis'in uh, eseri ve adalarda da uh, Fotiadis'in hem heyebeliyada da e, ilahiyat okulu e, var hem de e, savunacak seviye. Yani iki çok farklı çok farklı tarz daha yapılmış ama aynı mimardan tasarlanmış e, binalar. E, bu çeşitlilik e, adada e, nispeten daha iyi korunmuş. Bunu da düşünmek lazım. Yani adalar tüm e, ...kendi kendilerine bir açık hava müzesi Hı -hı. haline geldiler. Yani fazla... ...tabii ki arkada... E, ...bir plan var, bir bazı bir yasal bir çerçeve var mesela yani korumak için. Sit alanı. Sit alanı, işte trafiğe kapalı... E, ama yani bunun sayesinde diyebiliriz hmm. ki e, bir yolunda ya da başka yerlerde daha az göze çarpan şeyler büyük kadar böyle apaçık e, adalarda daha çok hmm. e, açık şekilde görebiliriz. Evet, açık hava ha. müzesi dediniz. Bunun altını çizmek lazım gerçekten. Hmm. Evet. Ve e, şimdi adalar e, dünya miras listesine aday olmak için de bir e, girişim içinde adalarda e, yaşayan işte bu koruma konusunda ilgili <gülüyor> duyarlı insanların girişimiyle. Yani direktman böyle bir konuya girecek olursak sizi de bu ekibin içinde e, bir üye olarak aldığımızda e, yani adaları e, bir e, evrensel değerini bir özgünlüğünü <gülüyor> bir müstesna bir yer burası gerçekten. Neresinden yakalardınız? Yani neresinden başlardınız hikayeyi <gülüyor> anlatmaya? Evet. Bu zaten önemli bir konu. Çünkü tabii ki böyle dünya miras listesine girebilmek için en çok evet hem evrensel hem özel yani başka yerde olmayan özellikleri plana çıkartmak lazım. Geniş bir perspektifle bakarsak ada, adalar gibi az yer var dünyada ama adaların katmanlı mirası gerçekten evrensel bir boyutta sahip çünkü Bizans döneminden başlıyoruz ve bence Bizans yani az olsa da bizans kanunları e, ona çıkarmak gerekiyor biraz daha e, değerlendirmek gerekiyor e, Ondan sonra Osmanlı dönemine gelirken e, yine bir yerleşimin e, oluşum dinmiğ izleyebiliriz e, on 18. yüzyılda en çok e, sayfiye yeri olarak e, tercih edilmeye başlıyor adalar. Bazı e, diplomatlar e, Büyükdere ve Boğaz seçmeden önce bazı diplomatların ve elçiliklerin, e, <gülüyor> e, elçiliklerin e, yazlık... <gülüyor> e, ...konutları oradaydı... ...18. yüzyılda... ...ondan sonra bu değişiyor ama... ...bugün mesela hala o durumdan bir kalıntı var... ...Vatikan'ın yazlık... E, ...binası... ...yazlık e, elçiliği... ...nonsiyaturanın... Yani e, ...elçilik diye, diyebileceğimiz bir... E, ...ya da konsolosluk... Yani ...Vatikan'ın <gülüyor> temsilciliğinin e, yeri... E, ...bununla beraber... E, ...ada'da... E, Ahşap mimarisi için e, yani evrensel değeri sahip o, olduğunu hmm. diyebiliriz. Ahşap mimari örnekleri e, ve nasıl bu örnekler e, nispeten iyi korunmuş. Bir şahezer var tabii akşap evet. konusunda bir şahezer var ve çok kötü durumda ama belki bunu da... Vurgulanan yani vurgulayan tehlikede olan evet. bir işte e, yedi evet. yani, tabii ki ondan. E, ki o binanın ilk ki... yapılışı aslında e, adaların hani 19. yüzyıldaki e, sayfeye ve belki de bir eğlence dinlenme mekanı hmm. olarak gelmiş olduğu en üst, en üst nokta. tepeyi evet, gösteriyor te değil mi? Evet. Ama de aynı de zamanda kendisine... oradan belki bir değişim başlıyor çünkü sonuçta böyle izin verilmiyor otele. Hmm. E, çeşitli nedenlerle böyle daha çok uh, bir uh, toplumsal uh, yar yararına uh, dönüşüyor ve um, o, o dönemde de um, yani e, nüfus şuallıyor. ve işte sayfi yerinden farklı öğelerde... E, düşünmek gerekiyor belki... bundan başlıyor mesela e, <gülüyor> e, mektebi Bahriye... heybel yada da ya da yine heybel da bahsettiğimiz e, rum e, ilahiyat. Semineri Lelum e, Okulu. E, bütün bunları... ...beraber... ...bugün görebilmek... <gülüyor> ...bence en, en büyük değer... ...adaların... Yani ...bütün bu boyutları... E, ...bir arada görebilmek... ...ve... E, Oyle korunmuş e, olmalı. Bir güzel mayalanma ha. tutmuş yani burada esasında. <gülüyor> evet. Ee, yani nasıl evet. olmuştu böyle bir doku ortaya çıkabilmiş diye işte <gülüyor> sorduk. Adaların bu zengin ve çok katmanlı mimari dokusun nasıl anlamalıyız? Yani bu <gülüyor> altında bu mayalanma mı yatıyor? Ee, yani yani an, mayalanma derken farklı. Bir topluluklar hmm. yani işte Levantenlerden yani, bahsediyoruz. Bir araya gelirken Ermeniler... tabii ki birbirini etkiliyorlar hmm. ve bir değiş dokuz her zaman var ya bir kültürel alışverişşi farklı gruplar birbirine bakıyorlar ya her zaman bir diyalog içinde gelişiyor bu mimerlık Bence mesela Ermeni Emmini Katolik gruplar ki büyük da önemli bir yer tutuyorlar. işte onların mimarların çoğu Avrupa'da e, okumuş. Bu Hovseb Aznavuryan mesela. Aznavuryan çok e, önemli bir isim. E, Ermeni yani Osmanlı kökenliği ama Katolik ama İngiltere'de doğmuş, İtalya'da okumuş. Yani bütün bu spektrum taşıyor hmm. için. Ve Hovseb Aznavuryan o e, ...Hidiv'in mimari olarak... Hmm. ...meşhur oluyor... ...1900 civarında ve... ...Eybeliyada'da... E, ...Abbas Hilmi'nin... E, ...yazılık tasarılıyor. Ki bu da, e, ha, e, Hidiv, Abbas Hilmi Paşa'nın... E, yazlık evi ki... ...gerçekten... E, ...eşi olmayan bir şey çünkü... E, Kapısı, anıtsal kapı ve bahçe duvarları hmm. antik Mısır tarzında tasarlanmış. Yani faraonik bir hmm. geçmişe ve bu işte Hidiv olduğu için. Ee, hmm. Ama bunu kim yapmış? İşte bu bir, bir Ermeni Katolik ve bu kadar zengin bir kimi olan bir mimar. Um, aslında o dönem yapma. yani belki Levant'enliğe buradan böyle bir şey atıfta bulunabiliriz. <gülüyor> yani o dönem ki işte bu 19. yüzyıldan herhalde bahsediyoruz. Evet. Yani ee, bu insanlar bir ticaret sermayesi, para var, gösteriş yapmak e, söz bir, bir, bir, konusu. Evet, böyle bir kozmopolit bir çok, eğitim e, var. E, i̇nsanlar eğitim için kendilerine yatırım yapıyorlar. Değil mi ve tarz olarak da böyle bir gösteriş söz konusu olduğu için de büyük böyle paralar harcanarak yani şehirde yapılamayacak boyutta denemeler evet, adalarda e, aslında e, rahat rahat denemeler şehirde tabii evet, değil şehirde mi? bu kadar e, hem gösterişli ama aynı zamanda kişilikli diyelim yani şeyler yapmak daha zor e, şehirde. Yani orada daha serbest tabii. Bir tasarımcı daha serbest e, hissedebiliyor. E, bu Levanten, evet Levanten gruplar önemli. Zaten e, Büyükada'nın e, en önemli gelişme e, Levanten sayabileceğimiz bir, bir yatırımcı e, ile başlıyor. Bu Giacomo. <gülüyor> Malta asl. Ee, ama İtalyan adı taşıyan bir e, mütehitti diyelim yani bu, bu, bir yatırımcı mütehitt 19. yılı bunu gördük e, o, evet. o, yani bu, onun e, oluşturduğu başlattığı yerleşim izleri hala, hala e, ayakta Çamlıca hı hı. Z, Çamlıca caddesini gördük o eski adı Cankomo, çankaya. Ca, çan, Aha, e, çankaya, e, çankaya pardon hı. Chanko ya, Chacsi, evet. E. <Gülüyor> i̇şte bu maltalı adam e, arsalar satın alarak bir bu e, yerleşim ve bir e, yerleşimi e, başlatıyor ve o döneme belki inen bazı konutlar hala duruyorlar. No? onları ve belki tubini bence tubini evi e, o dönem yani 19ku yüzyıl e, ortasına doğru yani sonu değil çoğu sonu. Mm -hmm. e, o yüzünün sonunda ama uh, Tübini Dandria'da Dandria ailesi. Yani bu isimler gerçekten hem beyolunda hem uh, Moda'da um, yerleşimi etkileyen uh, aileler. Uh, onların yani hem kilise katolik kilise inşa etmek için bağış yapıyorlar hem de büyük uh, gayrimenkul sahipleri ve belli bir, bir levanten tarz uh, geliştiriyorlar bence yani sadece Avrupa taklitçi değil Avrupa'nın taklitçi değil ama Osmanlı ve Avrupa özellikleri birleştirerek çok kişilikli bir bir mimari yaratıyor ve bu aileler iştetubbini ve ve dandrea adada büyük adaada önemli bir yer Levanten Hı -hı. tarz dediniz yani aslında Hı -hı. bu önemli. Levanten tarz. Nedir? Levanten tarzdan önceki deli. Levanten kimdir? Hı -hı. Kimlere denir? Çok azıcık bu, bir dinleyici denizimiz devamlı, devamlı tartışıyoruz. Hı -hı. Ee, çok um, açık bir kavram bence. Onu bir bir kalıba <gülüyor> sokmak mümkün değil. Ee, i̇lginç de değil yani açık bırakmak bence Hı -hı. daha daha ilginç tarihçiler için. E, Levanten bana kalırsa e, belki mimarlık ve şehir olduğum için ama Levanten e, tanımı en çok mekana bağlamak lazım. Yani Levanten kim? Levanten bu e, değişik ve e, çok katmalı e, manzaralar yaratan bir, bir grup. E, her doğak denizde. Mesle duakniskender in der hemen hemen her şehirde bir uh, Rue de Frank var. Selanik'te var. İzmir'de var, de var. Uh, de var, de var. Uh, Rue de Franc bu Frank der oturdu. Ama bunlar belli bir vatandaşlık açısından da karışık. Hem Avrupa'lı hem uh, Osmanlı gayrimüslim olabilir. Ee, yani ...bana kalırsa bu ortamlarda yaşayan ve bu ortamları yaratan hmm. e, gruplar, Levant'ten sayabiliriz. E, Büyük kadar özel bir şekilde bu manzaralara giriyor. Ee, ya işte daha seyrek, daha az ticaret, hmm. ticaret o kadar Antlanta değil, hmm. de diğer şehirlerde gibi çünkü sayfaya yeri sunuyor. Ama bütün bu... E, mentalite bizi bızmı yeter ve e, kültürel e, karşımlızları e, taşıyor inenim. Mesela e, e, e, büyük kadar ki evlerin iç düzeni bu konuda bir doktorat tezi yapılıyor az önce gösteriyor hmm. Zeynep hmm. ve e, iç mekan özellikleri e, oldukça yerel yani dış görüntüleri e, eklektik e, Avrupa hmm. ne, yani neoklasik neobarok olabilir bazıları daha çok e, geleneksel Osmanlı Konut evlerine benzeyebilir ama iç mekanı ıı, çoğu zaman böyle merkezi bir düzen üzerine kurulmuş ve yani orta sofalı ıı, karn, karnıyarık planı dediğimiz hmm. ıı, şemada var. Yani bu bu, bu da adaya bir adaya yani ad, sadece adaya özgü değil, hmm. Beyoğlu'nda da buluyoruz. Hmm. Bornova'da da buluyoruz hmm. belki. Ee, ama işte bir... ...tek e, kalıbe, bir tek e, boyuta e, sokmak mümkün. Yani, bu, evet. bu zenginlik bence ilginç. Peki gezerken hı. de dikkatinizi çekmiştir. Bazı binalar hı. çok bakımsız ve yok olmak üzere. Tabii, Adalardaki hı. bu mirasa biraz ilgisizlik... Hı -hı. E, ...olarak görüyor musunuz? Biz öyle görüyoruz hani... ...mirasımızı koruyamıyoruz... İşte evet. ...korumak Bıza. lüks kelime kalıyor esasında... ...adeta geçmişimizi imha ediyor gibiyiz... Hı -hı. E, ...yani bir hafızasızlaştırma da... ...tabii yanında geliyor... E, ...sizde böyle bir... ...gözlem var mı? Yani ben hep... ...evet düşünüyorum... öyle e, tabi mecburen... ...bu miras sorunları... ...beni ilgilendiriyor... Ee, aynı zamanda belki politik bir sorun yani çünkü hangi miras daha önemli <gülüyor> hep tartışılabilen bir şey bence her katman önemli yani öyle bir tercih yapmamak lazım ee, bakımsızlık var çünkü önemli bir, bir şekilde sahiplik değişti yani orada hmm. burası bir devamlı bir sahipsizleme ve yeni sahiplere geçme söz konusu var. Büyük yani adaların çoğu Rum'du 19. Yüzyılda. yani Bu belediye başkanı Rum'du, bütün belediye kurulu. ...önemli Rum hayliler tarafında ...bu durum tabii ki... E, ...erken cürmüriyet... E, ...zamanında değişiyor... E, ...birçok evler... ...sahipsiz kalıyor ya da... ...el değişince de... ...yani o... E, ...kültüre, o vizyona... ...sahip olmayan... E, ...sahiplere de... ...geçebiliyor ya da... ...yani ilginç bir şekilde bu Rum... E, toplumdan e, Musevi bir topluma geçiş hmm. oldu. O da ilginç çünkü bence Musevi e, nüfus e, en çok Cumhuriyet döneminde bir Osmanlı gayri e, Müslim e, cemaatin özellikleri koruyabildi. Yani diğer cemaatler azalırken hmm. çok az azal, yani Rum ve Ermeni nispeten diyebiliriz ki e, Musevi Yahudiler ayakta kalmış ve bu gelenek e, nispeten ya, devam edebilmiş e, ama yine koruma koruma sorunları özellikle malzeme ahşap olunca Tabii ki çok kırılgan ve <gülüyor> hassas bir miras e, şey gerek yani bilinç gerekiyor evet. bir farkındalık gerekiyor. Bir de Levanten bir de. dediğimizde yani tekrar o Le <gülüyor> Levanten <gülüyor> temasına dönecek olursak bir Levanten belki değişken hareket eden yani böyle bir ya, değil evet, mi? ticaret. Ticaret yani, yani bir yani belli bir yere. ...kökleri olmayan hmm. bir, bu bir, bu negatif bir şey olarak algılanıyor özellikle milliyetçilik hmm. yüzünden. Levanten kim? Levanten böyle köksüz, yersiz ve hmm. biraz kimliksiz bir e, figür ama hiç öyle değil bence. Hmm. Bu, e, bütün bu Levanten gruplar çok son derece önemli bir aracılık e, rolü e, aldılar çeşitli dönemlerde. ...ve onlara ait bir mekan var... ...işte dediğim gibi... ...bir yaşam tersi, bir zihniyet var... Peki ee, bu zihniyeti... Bu, ...birazcık daha e, çalışmak gerekiyor... Yani, ...belki, evet... ...hani evet. bu mayalanmadan bahsettin... ...yani aslında burada böyle ilginç bir... ...hani işte doğu batı... ...karışımı... Hmm. ...işte yerelle evrenselin karışımı... Evet, ...falan gibi... Yani evet, ...levantenlik bu, zihniyeti diyebilecek, böyle bir şey diyebilir miyiz bilmiyorum ama... ...burada böyle bir aslında... Tam da istediğimiz, beklediğimiz karışımlar, açıklıklar, yeniyi davet etmek ama Tabii geçmişi he. unutmamak, yani geçmişten yararlanmak, oradan referanslar almak gibi böyle bu zihniyet, bu tarz dediğiniz şey. Hmm. Bu neydi? Belki bu hala adalarda aslında devam ediyor bir ölçüde. Yani... E Yanıyorum. Evet, yani devam ediyor. Ee, mimari açısından tabii ki hala gözüküyor. Ee, bir de sanırım adada yaşayanlar, adayı tercih eden öyle, öyle değerlere bağlı. Evet. Ee, Türk olsa, yabancı olsa yani hiç fark etmez ama böyle bir zengin mirassa bir duyarlı ...diyarlılığı olunca... Evet. ...ada'yı tercih... ...edebilir insan... ...yani mesela bu modern mimari... Bu... E, Hı -hı. ...eserlere baktığımızda... Hı -hı. ...da aslında belki böyle bir... ...şey görüyoruz hakikaten... ...böyle bir tarz dediğimiz işte Hı -hı. bu... ...yani modern... ...orada bir sürü modern şey var... E, tabii e, e, ...evet e, yani... ...Sidat Akkeldem e, gibi... On... Tü, izgi, e, Hı -hı. ...evet... Onlarda da benzeri bir arayış sanki görüyoruz. Yani o yerel olanla işte daha evrensel bir dili birleştirmeye çalışmak. Tabii, değil mi? Evet. evet Yani bence böyle bu levantanların getirdiği ama çoğu zaman fazla değerlendirilmemiş şey burada bu bir, bir, yani burayı bir egzotik yeri olarak görmemek, yani buraları bir yaşam yeri olarak görmemek, Avrupalı olarak doğuya böyle oryantalist klişelerle bakmamak o bence Levantenlerin en önemli katkısı. Şimdi evet, bitmek anladım. üzere maalesef. Evet. Son yine ben Dünya Mirası Adalara geliyorum. Evet. E, bildiğim kadarıyla Levanten Mirası Derneği'nin oldukça e, e, sağlam arşiv ve env envanteri var. Bu konularda bize Hı -hı. destek olabilirler mi? Beraber çalışma imkanımız olur mu diye de son bir soruyla... ...bitirelim isterseniz. Tabii Levanten Derneği... E, ...yaşayan bir arşiv gibi... ...düşünebiliriz. Çünkü onların... ...web sitesinde... E, ...sözlü tarih... E, ...belgeleri var, mülakatlar... E, ...yayınlar var. E, i̇şte... ...adalarla ilgili belki... ...bir köşe açılabilir. Şimdi ben... ...böyle evet. yüksek sesle düşünüyorum. Tabii, tabii. ben Bana kalmıyor <gülüyor> ama... Bu ben, yani ...olabilir diyorum... <gülüyor> Ma peki, evet. peki. Çok peki. çok teşekkür ediyoruz. Bugün... Ben teşekkür ediyorum. <gülüyor> evet, peki <gülüyor> adalardaki miras diye başladık. Ve açık radyonun stüdyosuna kadar bu uzanan söyleşimizde mimarlık tarihçisi Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi, MIT Üniversitesi'nde Ahan ve aynı zamanda İtalya komosunda üyesi olan Profesör Paolo Gerardelli konuğumuz oldu. Ee, yoğun temposu içinde bize vakit ayırdı. Çok teşekkürler. Ee, bizi Dünya ben Mirası Adalar Facebook sayfamızdan ben. ulaşabilirsiniz. <gülüyor> Destekçimiz Peykan Gökalp'e efendim Teknik Masada Selahattin'e çok. çok çok teşekkürler. Ben Haftaya teşekkür buluşmak ederim. üzere. Hoşçakalın. Adalar hepimizin. Evet.